devam ediyoruz ondan önce yine kısa bir iranımız var onu tekrarlayalım kardeşler duymayan arkadaşlar belki e, tekrardan duyan arkadaşlar da vardır duymayanlar da yeniden duyarlar e, pazar günkü e, sabah namazından sonra yaptığımız dersler biliyorsunuz e, hem Kur'an dersleri hem Arapça dersleri olmak üzere e, bir programımız var bu programda yeni bir Arapça kitabına başlayacağız Başlangıç seviyesinden. O kitabı Arapça okumak isteyen, Arapça'ya gelmek isteyen arkadaşlar ne yapabilirler? Başlayabilirler. Programımız pazar günü sabah namazından sonra başlıyor. Önce Kur'an-ı Kerim dersi oluyor. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim dinletiyorlar. Ezberlerini bizlere dinlettiriyorlar. Yüzüne Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Tecvid kurallarını öğreniyorlar. Ondan sonra Arapça dersi olacak. Genel Arapça. Bu iki dersten sonra bizim Öğrencilerimiz var. Uzun zamandan beri devam eden öğrenciler. Onlar Arapça gramer kitabı, Nahev kitabı okumaya devam edecekler. Ondan sonra onların için seçmiş olduğumuz Arapça kitabını okumaya, başka bir kitabı okumaya devam edecekler. Program o şekilde öğleye kadar devam edecek. Bir de vakti olan arkadaşlar, bu pazar bize yardım etmek isteyen arkadaşlar varsa eğer kendileri bize haber versinler. Pazar günü çünkü üst kattaki kütüphanemize kitap taşıyacağız yiğit güçlü, puzzle'lu arkadaşlara ihtiyacımız var. Ona da şimdiden haber verelim. Diğer bir ilan dediğimiz gibi, geçen hafta ilan ettiğimiz gibi cumartesi günleri saat 5.30'dan sonra üst katta bayanlar Arapça dersi olacak. Medine İslam Üniversitesi'nin Arapça hazırlık kitabının birinci kitabı basit olan o kitap ile en ilk seviyeden, sıfır seviyeden bir Arapça'ya başlanacak bayanlar arasında Sizler de yani kendisi buraya Arap dersine gelmeyen arkadaşlar Olsanız bile hanımlarınızı teşvik Edebilirsiniz. Ee, belki onlar daha başarılı olabilirler. Bu derse yani e, Bayanlar, bacılar Katılabilir. Üst katta Bayanlar, bayan hocadan bayanlara has bir ders olacak. Evet bu iki ilandan sonra Tenbihten sonra Kaldığımız yerden dersimize devam edelim. İmam Nevevi Rahimahullah. Biliyorsunuz bu Kitapta daha çok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 yani mümin şahsiyetin mümin kimsenin istikrarlı olabilmesi için, yoluna devam edebilmesi için hem terhibe, teşvik'e hem de ne ihtiyacı var? Terhibe, korkutulmaya ihtiyacı var. Yani her iki cenahtan, her iki kısımdan birisi ağır basarsa o kimsen olur arkadaşlar? Helak olur. Yani eğer kişi de teşvik hadisleri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 amellerden uzak bir hayat geçirir. Terhip hadislerini yani korkutan hadisleri alan kimse ise ne yapar? Sürekli kendini ya da başkalarını ne yapar? Din dairesinden çıkarmaya çalışır. Yaptıkları hatalardan dolayı onları küfürle itham etmeye çalışır. Kafirlikle itham etmeye çalışır. Yani her ikisi de ne yapar arkadaşlar? Dengeli olması lazım mümin İmam İlim ehlinin de dediği üzere bir kuşun kanadı gibi. İşte İmam-ı Nevi Rahim Allah bu kitabı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 o kimsenin işlediği günahta senin de bir neyin var arkadaşlar. Bir payın var. Ve o kimsenin işlediği günahın günahtan azalmadan, günah hafiflemeden senin payına da düşen bir günah var. İmam-ı Nebevî rahimihullah burada bizlere başlığın altında hemen Kasas Suresi'ndeki ayeti zikretmiş. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve du'u ila rabbik." Rabbine davet et. Yani her Müslüman'ın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 İnne bu benim yolumdur diyor. E du'a İlk özellik Allah'a davet ederim. Şahsına, Mesir. grubuna, hizbine, cemaatine değil. E du'a Allah'a davet ederim. Ne üzerine davet ederim? Ala basiira, basiiret üzerine, ilim üzerine davet ederim. Peygamber yolundan giden, nebevi metot çizgisinden yürüyen her insanın davetinin de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 Hikmetli olması lazım. Allah-u Teala diyor ki Udu'u ilâ sebil rabbik Rabbinin yoluna davet et. Neyle? Bilhikme. Hikmet ile. Nedir arkadaşlar hikmet? Hikmet her şeyi yerli yerine koymak demek. Bil hikmeti Vel mev'izatil hasene. Güzel öğütlerle davet et insanları. Ve cadilhum billeti hi ahsen. Ve i̇nsanlarla en güzel bir şekilde ne yap? mücadelet. Onlarla konuşman, onların şüphelerine vereceğin cevaplar hep ne olsun? Billetihi ahsen. En güzel uslupla, en güzel yolla olsun. Bu sebeple Nebi Aleyhissatü vesselam da diyor ya, "Belligu anni velau aya." Benden bir ayet de olsa ne yapın? İnsanlara tebliğ edin, ulaştırın. Ama dediğimiz gibi aran, aranması gereken şart ne? İlim.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 zikrederken şöyle buyuruyor. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَا وَمَا بَطَنُ De ki, Rabbim açık ve gizli olan bütün fuhşiyatı, kötülükleri ne yaptı? Yasakladı, haram kıldı. وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ hak Haksız yere zulmü, Haksız yere zulmü ne yaptı, Yasakladı ve günahı da Allahu Teala ne yaptı? Yasakladı. Ve entuşriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Hakkında delil indirmemiş olduğu şirk koşma işlemini de amelinde ne yaptı Allahu Teala yasakladı. Yani Allahu Teala şirk koşmakta bu sayılan yasaklardan bir tanesi. Yine bu yasaklardan bir tanesi ne arkadaşlar en takulu alallahi ma la talemun. Allah hakkında bilmediğiniz halde ne yapmanız? Konuşmanız. Konuşmanız. Yani günahların en büyüklerinden bir tanesi arkadaşlar. Bakın şirkle birlikte yan yana sayılıyor, zikrediliyor ayette. Ve antekolu Allah, malat alamun, bilmediğiniz hususlarda Allah adına konuşmak. Var öyle insanlar. Görüyorsunuz ya böyle de şey işte bence haram, bence helal veya bakıyorsunuz bir soru soruluyor, bilmiyorum demiyor konuyla alakalı. Bakıyorsunuz ki hemen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 Yanında eğitimini aldıktan sonra Nebi Aleyhissalatu vesselam gideceği halkın evsafını, vasıflarını, özelliklerini Muad bin Cebel'e bildirdikten sonra gönderiyor. İnneke la tati min ehli kitap. Sen diyor ehli kitaptan bir kavme gitmektesin ey Muaz. Yani donanımlı ol, hazır ol. Çünkü niye kitap ehli, ehli kitap Mekkeli müşrikler gibi değil? Mekkeli müşriklerde bir ne var? Bir donukluk var.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 Allah taranın Aleminas suresindeki 104. ayetini zikâdiyor. Allah Teala diyor ki, vel takun Sizlerin arasından, içinden bir topluluk bulunsun. Ummetun yeduune ilal khair. Bu topluluk ne yapsın? Hayra davet etsin. Yani hayra davet eden. İlimehli buradan neyi çıkartıyor arkadaşlar? Ayetin içinde geçen min kelimesi.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 konuyla ilgili bazı hadisler naklediyor. Bu hadislerin ilkini Ebu Mes'ud Ukbetü bin Amir el-Ensari el-Bedri radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki قال, Kal, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem من delle ala khayrin felahu mitlu ecri fa'ilihi yani Allah-u Teala'nın bir müjdesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize bir müjdesi bu arkadaşlar. من delle ala khayrin kim bir hayra delil olursa, kim bir kimseye hayrı işaret eder, ona gösterirse fe lehu mislu ecri fa'ilihi o hayrı, o iyiliği yapan failin, yapan kimsenin ecri kadar gösteren kimseye de ne vardır? Ecir vardır. Sevap vardır. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani davet misyonu, ümmetin içindeki o davet misyonu işte küsümsenecek bir misyon değil, görev değil. allah Teala'nın duyurduğu gibi ''Men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallah'' Ne demek? Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü kim olabilir ki? Önemli olan ne? Allah'a davet. Eczik mükafatı o kadar büyük ki sen davet ettiğin sürece bir kimseye diyorsun ki işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam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 yani amelleri zayi ederek, vakti zayi ederek yaşadığını görüyorsun insanların. Allah-u Teala bizleri yani imanı güçlü olanlardan, kuvvetli olanlardan eylesin. Salih amellere karşı çok hırslı olanlardan eylesin. Yani bir Aleyhisselatü Vesselam bakın bir gün hutbede cuma günü devlet reisi, ümmetin önderi, imamı hutbede hutbe veriyor ümmete onları ilgilendiren önemli bir şeyler aktarıyor. Bir tane zat kıyıyor içeri ve oturuyor. Aleyhissalatü vesselam sözünü kesiyor. Hutbesini kesiyor. O kimseye diyor ki namaz kıldın mı? İki rekat oturmadan önce namaz kıldın mı? diye ona soruyor. Yani Aleyhissalatü vesselam'dan Kur'an'da bahsedilirken ne deniyor? O nedir? <gülüyor> <gülüyor> ve kâne bil mu'minîne rauf. <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mü'minlere rauf. Merhametlidir. Merhametlidir. Yani o kimsenin iki rekat namaz kılmadan oturmasını ne yapamıyor arkadaşlar? Merhametiyle katlanıyor. Diyor ki, yani merhametiyle engel olarak diyor ki, merhametini öne sürerek diyor ki, iki rekat namaz kıldın mı? O da kılmadığını söyleyince Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kum fesalli O zaman kalk, iki rekat namaz kıl, ondan sonra otur. Çünkü biliyor ki bu amel o kimseyi Allah-u Teala'ya ne yapacak? Yakınlaştıracak. Demiyor ya ben burada hutbedeyim. Önemli bir mevzu anlatıyorum. Karşımda binlerce insan var. Burada o kimsenin, o kimseyi düşünerek, ona iyilik ederek hayra davet ediyor. İkinci hadise gelelim. İkinci hadis Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor bu hadisi. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Men da'a ilâ hudâ kâne lehû minel مثل ucûrı men tebi'ahu la yankufu zâlike min ucûrihim şey, e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. men دعا ilel khayr من دعا ilel huda kim bir hidayete doğruya Allah-u Teala'nın yapılmasını istediği bir şeye davet ederse كان min minel ecr مثل ucûrı men tebi'ahu bu hidayete göstermiş olduğu yola uyan kimselerin ecri, sevabı ne yapılır? O gösterene yazılır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani sen o ameli işlemiyorsun belki. İşlememene rağmen o yapan kimseler, sen onları o yola gösterdiğin için, o yola işaret ettiğin için bakıyorsun ki, onlar o amel işlemelerinin sonucu olarak sana ecir yazılıyor, sevap yazılıyor. Allah'ın lütfuna bakın ne kadar geniş. La yen kusu zâlike min ucûrhim şeyâ. Onların ecirlerinden, sevaplarından sana bir şeylerin yazılması, sana da ecir verilmesi, sevap verilmesi onların ecirinden hiçbir şey ne yapmayacaktır diyor ve vesselâm, eskitmeyecek. Ve men da'a ilâ <gülüyor> dalâle kimde bir dalalete, sapıklığa, günaha, harama,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 haram olan bir şeyi ne yapmışlar? İş yerine, evine, dükkanına, oraya buraya asmışlar. İnsanlar oradan gelip geçerken ona bakıyorlar. Her günaha giren insanın günahı gibisi. Aynı sana ne yapılacak? Bu yazılacak. Adam gazete basıyor, milyonlarca satıyor. Gazeteye koymuş şu resim. Haram. Ve insanlar ona bakıyorlar. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? Bu resimden dolayı o kimsenin aldığı günahları... Diğer hadis, Ebu'l-Abbas Sehel bin Saad Es-Saidi radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bu hadisi çoğu arkadaşlar biliyorlar, Kitab-ı Tevhid'i almıştık. Diyor ki, Ebu'l-Abbas Sehel bin Saad Es-Saidi radıyallahu anh, Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle yevme hayber. Nebi aleyhissalatü vesselam hayber günü, hayber savaşına gidilirken şöyle buyurdu. Biliyorsunuz arkadaşlar hayber Medine'ye yakın bir yer. Yaklaşık 200 kilometre civarında, 200-300 kilometre arasında yakınlıkta bir yer. Yahudilerin yerleştiği, oturduğu bir bölge. Yahudiler niye buraya gelmişler? İlmehli diyor ki, tabii Medine'de de var Yahudiler mesela. Oradan Kudüs'ten kalkıp buraya gelmelerinin sebebi diyorlar. Bunların kendi kitaplarında bir peygamberin çıkacağı ne Onlara haber verilmişti.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 ...Yahudi değil. İsmail'in soyundan... ...İshak'ın soyundan değil... ...İsmail Aleyhisselam'ın soyundan... ...bu sefer... ...kufran ve inaden... ...inat adına... ...küfür inadına... inkarcılıkla ...ne yapıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini... inkar ediyorlar... ...sözler veriyorlar... ...sözlerini bozuyorlar... ...bu şekilde düşmanlıkta bulunuyorlar. Nebi Aleyhissalatu vesselam bir toplayınca, Medine'de yerleşince Hayber'e sefere çıkıyor Aleyhissalatu vesselam. Tabii bunun arkasında da bir davet var. Önce onları İslam'a davet ediyor. Ya kabul ederler, davet etmezlerse ne yaparlar? Cizye. Cizye'yi de kabul etmezlerse savaşa artık kabul savaşı kabul etmek zorunda kalırlar. İşte Nebi Aleyhissalatu vesselam böyle savaşa böyle bir savaşa giderken diyor ki: "La'utiyen narra yata gadan" رجلا يفتح الله على يديه yarın savaşın savaş sancağını öyle bir adama vereceğim ki Allah Teala bu adamın eliyle adamın sayesinde ne yapacak fetih muzaffer edecek yani biz o toprakları Hayber'i ne yapacağız fet edeceğiz diyor yuhibbullah ve rasuluhu ve bu adam öyle bir adam ki Allah'ı ve Rasulü'nü de seviyor. Yani bir kimse hakkında Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'ın böyle bir şeye tanıklık etmesi, şahitlik etmesi çok önemli bir husus arkadaşlar. Yani herkes söyleyebilir. Ben Peygamber'i seviyorum, ben Allah'ı seviyorum ama sen bu iddianda ne kadar samimisin. Değil mi? Bunun neye ihtiyacı var? İspata ihtiyacı var. Bunun ispatı ihtiyacı var. Hani Araplarda sürekli söylüyoruz. Bir şeyi var, sözü var. söylüyorlar onlar. Kullun yedda'i vaslan diyorlar herkes Leyla'ya bir yerden bağlantı kuruyor. Yani herkes Leyla'yla bir şey var. O akrabasıym diyor, o diyor yakınıym. Yani herkesin Leyla'yla bir ilişkisi var. Kullun vaslan bi Leyla. Leyla la tuqir Ama Leyla bunların hiçbirini kabul etmiyor. Gerçek dışı. Yani sen kul olarak Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğini söyleyebilirsin. Ama bu sevginde ne kadar samimisin? Bunların belirtileri var, alametleri var.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 وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Ve bundan daha önemli bir şey mertebe. Allah ve Rasûlü de bu kimseyi ne yapıyor diyor Aleyhisselatü Vesselam? Seviyor. Böyle bir müjde de var bu zaten. <gülüyor> hani seleften nakletmiştik daha önceden de. لَيْسَشَّعْنَ وَيَهُطُ لَيْسَشَّعْنُ اَنْ Diyorlar ki, önemli olan senin sev sev sevdiğini iddia etmen değil. Önemli olan senin Allah'ı, Resulü'nün sevdiğini iddia etmen önemli değil. Bundan daha önemli olan şey var. O ne? en entuhab'' ''Sevilmen'' Allah'ın ve Resulü'nün seni sevmesi senin onları sevmenden daha önemli arkadaşlar. Bugün Hristiyanlar Meryem oğlu İsa'yı sevdiklerini söylüyorlar. Ama Meryem oğlu İsa'nın bu kimselerle İsa aleyhisselam bu kimselerle bir alakası var mı? Yok.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 Belli bir noktaya seyir halindeyiz. Gidiyoruz. allah Teala'nın yeryüzünde sevdiği kullar var. allah Teala'nın yeryüzünde buğz ettiği neler var? Kullar var. Kul düşünmeli. Kendini hesaba çekmeli. Şöyle başını iki elinin arasına alıp demeli. Ben allah Teala'nın bu yeryüzünde gezen kulları arasında allah Teala'nın sevdiği kullarından mıyım?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 فَبَعْتَ النَّاسُ يَدُوْكُونَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا İşte sahabeler de böyle arkadaşlar. Diyor ki ravi, فَبَعْتَ النَّاسُ يَدُوْكُونَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا İnsanlar o geceyi, o savaşa katlanmış o kimseler, o geceyi, acaba hangimize bu sancak verilecek diye ne yaptılar? Tartışarak geçirdiler. Konuşarak geçirdiler. Yani diyor acaba kim olabilir? Yani düşünebiliyor musunuz? Sen canını... Malını vermişsin. Savaşa gidiyorsun. Tamam mı? Burada bile sende şey yok. Yani tamam artık biz buraya geldik. Sancak verilmese de Allah'ın zaten muhabbetinin rızasını kazanmışızdır. Şey değil. Daha ne isteniyor? Peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdesi. Hangisine verilecek? Yani şimdi bizden birisi böyle bir amel yapmış olsa zanneder ki tamam yarın öldürsem cennete gideceğim değil mi? 3 gün 4 gün salih amellerle şey yapınca insan ne yapıyor hemen? Şımarıyor. Ama sahabelerde öyle bir şey yok. Gelmişler savaşa. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini hangimiz nail olacak? Kime verilecek acaba diyor. Felan ma asbaha an-nas ala Rasulillah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kullum yerju an Sabah olunca Hemen Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına koştular, gittiler.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 Ali ibn Abi Talib. Nebi Aleyhissalatu Vesselam diyor ki Ali ibn Abi Talib nerede? Onu arıyor. Fekil ya Rasulullah o yastıkı ayney. Aleyhissalatu ki gözlerinden şikayetçi yani gözlerinden ağrısı var. Ali radıyallahu anh. İşte bu da Allahu Teala'nın bir lütfu arkadaşlar. Yani bakın Ali radıyallahu anh belki de o gece sancağın kendisine verilme ihtimalini kendisine verilme ihtimalini en düşük gören kimselerden bir tanesiydi. Değil mi? Çünkü gözlerinden rahatsız belki görmüyor hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına dahi ne yapamamış? Gelememiş. Ama allah Teala'nın lütfu bakın yani senin kalbinde ihlas varsa, samimiyet varsa hayır isteyen bir insansan allah Teala seni bak nasıl bir hayra ne yapıyor? muvaffak kılıyor.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 Sapıklar düşünce bu insanlar. Azaga Allahu kulubahum. Allah da onların kalplerini ne yaptı? Saptırı verdi. Kal fa ile. Nebi Aleyhissalatu vesselam diyor ki ona birkaç adam gönderin. Ali'yi getirsinler. Fa utiya bihi. Fabasqa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi aynayhi ve da'a Ali Radiyallahu an getiriliyor.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 vermiş olduğu mükafatlardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü hastalığı yaratan da o. Değil mi? Teda şifayı veren de o. Yani bir şey dilediği zaman ol diyor ve oluyor. allah Teala bu kadar her şeye kadir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fekâle Aliun radıyallahu anh Ya Resulallah Tabi Ali radıyallahu anh alınca diyor ki Ey Allah'ın Resulü Uqatiluhum hattâ yekûnû mitlenâ Bizim gibi olana kadar yani Müslüman olana kadar onlarla savaşayım mı? Onların arasında dalıp Müslüman onları Müslüman edinceye kadar savaşa gireyim mi? Nebi Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Unfuz ala rislik." Diyor: "Ağır ol ey Ali, yavaş ol." Niye? Çünkü önce onları bir hayra davet et. Onları bir İslam'a davet et. Unfuz ala rislik. Diyor, ağır ol, yavaş ol, temehhel. Hatta tenzile bisahatihim. Onların diyor savaş alanına indiğin zaman, geldiğin zaman, ne yap? Fumme du'hum ilel İslam. Onları İslam'a davet edince. Yani hemen kılıcını çekip ortalığı talan etme. Bundan daha hayırlı bir yol var. O kadar insanın Müslüman olduğunu düşünsene. Mükafat az sonra zikredilecek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 Senin üzerinde bazı hakları var. Senden istediği bazı şeyler var Allah Teala'nın. Bunların hepsi Allah Teala'nın senden istediği hak. Yani bugün birisine borç veriyorsun veyahut da birisi sana borç veriyor. O borçlunun senin üzerinde ne, neyi var? Bir hakkı var. Onu geri ödemen lazım, değil mi? Kendini nasıl hissediyorsun? Rahatsız hissediyorsun. Yahut da seni birisi ziyarete gelmiş. Diyorsun ki ya yani biz de bu adamı ziyaret edelim. Yahut da onun düğünü var, seni çağırmış.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 o zaman ah seni kabullenmemen daha Allah Allah'a davet edenden daha güzel sözü kim olabilir ki? Evet. Dördüncü hadis, Enes radıyallahu an. Diyor ki en nefetten esleme. "Kale ya Rasulullah. Bir adam geliyor, nebi Vesselam'a diyor ki. Müslüman olmuş bir adam. Ya Resulallah, inni uridul gazv ve leyse ma'i ma etecehhezu ma bi'h. Ey Allah Resulallah, ben de savaşa katılmak istiyorum. Ben de orduya katılmak istiyorum. Ben de seninle cihada gitmek istiyorum. Ancak savaşa katılabileceğim hiçbir donanımım, muhimmatım yok. İ'ti fulânen fe innehu kal, i'ti fulânen fe innehu kad kâne Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu adama diyor ki falanca kişiye git. Zira o kimse savaşa hazırlanmış bir kimseydi. Muhimmatını, atını, kılıcını, silahını hazırlamış bir kimseydi. Ona git. Çünkü o hastalandı diyor. Feetehu fekal bu genç, bu delikanlı, bu kişiye gidiyor. Ve diyor ki İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yukri ike selam İnne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın selamı var. Ey falanca. Ve kul a'tini allazi tecehheste bihi diyor ki. Ve diyor ki Nebi Aleyhissalatu Vesselam senin bu savaş için hazırladığın bu mühimmatı bana vermeni söylüyor. Sen bu mühimmatı bana ver ey Allah ey velikanlı diyor. Feqale ya fulana a'tihil allazi tecehheste bihi. Adam da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 Mühim bak bunların hepsini ona ver. Fe la tahbisina minhu şeyen feyebarek laki Allah and olsun ki diyor sen ona hiçbir şey ne yapma diyor kadın hizmetçisine hiçbir şeyi alı koyma. Her şeyi ona ver. Zira Allah Teala feyebariku laki O verdiğin her şeyde Allah Teala ne yapacak sana? Hayır verecek, bol bereketler verecek. Yani sen o adama atını veriyorsun. O adama